Üç haftadır kuraklık konusunu, su konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu dosyamızın dördüncü haftası olacak, dördüncü programı olacak. İlk hafta İTÜ Meteoroloji Profesörü Miktat Kadıoğlu bizlerleydi. Daha çok meteorolojik kuraklık üzerinde ve havza yönetimi üzerinde durduk. Neden bu noktaya geldiğimizde kuraklıkla ilgili bunun üzerine konuştuk. İkinci hafta İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ahmet Atalık bizlerleydi. Daha çok Tarım üzerindeki etkilerinden ve tarımın su kullanımından bahsettik. Geçtiğimiz haftaki programda ise WWF'den Ayça Aksoy ve Buğday Derneği'nden Gizem Altın Nans ile önce Türkiye'nin su ayak izi haritasını daha sonra da kişisel su kullanımımızın kuraklığa olan bağlantılarını ve bireyler olarak neler yapabileceğimizi Konuştuk. Bu hafta e, kuraklık ve su konumu, e, dosyamızın aslında son programı e, ve burada istedik ki daha çok e, bireyler olarak hem bizim e, günlük e, yaşamımızın, tüketimimizin e, su üzerindeki etkileri neler olabilir. E, hem bunu azaltmak hem de bireyler olarak aslında suyla olan ilişkimizde ne gibi pratikler uygulayacağımızı e, konuşmak istedik. E, o yüzden yine bir e, telefon e, konuğumuz olacak. E, Buğday Derneği'nin ekolojik yaşam rehberinin de yaz 2014 e, sayısının aslında kapak yazısını yazdı kendisi. Emre ona e, telefon attığımızın ucunda. E, merhaba Emre Bey. Merhaba. E, teşekkür ediyoruz. Öncelikle e, katıldığınız için programımıza ben teşekkür ediyorum. Şimdi hem önceli bir sizin geçmişte bu konuda neler yaptığınızla başlayabiliriz. Dediğim gibi su hakkında bir genel konuşmak istiyoruz. Yani bireyler olarak bizim suyla görünen görünmeyen ne gibi ilişkilerimiz oluyor ve neler yapabiliriz. Bunun üzerine bir program yapalım istiyoruz. Hı -hı. Dediğim gibi biz sizin daha önce neler yaptığınızdan başlarsak daha sonra da konuya devam edelim. Tamam. Ben de size öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle duyarlı konuları mümkün olduğu kadar geniş kitlelere yaymak için gösterdiğiniz çabadan ötürü. Benim özellikle su konusuyla olan bağlantım permakültürle olan geçmişimle başladı açıkçası. Aşağı yukarı 3-4 sene önce biz eşimle birlikte permakültürle tanıştık ve uzunca bir sürede 2-2,5 iki, iki, yıl kadar hem Türkiye'de hem de yurt dışında çeşitli uygulamalar görmek amacıyla yola çıktık. Tabi bu esnada çeşitli uygulamaları gördük, çeşitli deneyimler edindik ve ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndük. Ve ben bu esnada nasıl olduysa bir şekilde kendimi daha çok su ve atık su konularıyla ilgili çalışmalar yapan kişilerle birlikteyken buldum. Ee, ve bu şekilde de hep çalışmalarım bu doğrultuda oldu ee, Türkiye'ye döndükten sonra da şu anda yaşadığım yer olan Datça'da elimden geldiği kadar bu konularla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyorum ee, hı hı. İstanbul'daki arkadaşlarımız dostlarımız da arada benden bazı konularda destek istiyorlar o durumlarda da ben İstanbul'a gelip gidiyorum zaten ve bu şekilde de zaten sizinle sizin yayınınızla olan bağlantım da bu şekilde kuruldu diyebilirim. Evet, su konusunda enteresan bir bölgeden bağlanıyorsunuz aslında. Datça e, ziyaret etme şansı bulduğunda hep o bölgenin su açısından e, çeşitli zorlukları olduğundan bahsedilmişti. Evet. E, ama biz daha genel e, konuşalım istiyoruz bugün. E, yazınızda da e, çok güzel bir giriş vardı aslında. E, suyun kısıtlı ve değerli bir kaynak olduğunu biliyoruz ama günlük e, yaşamımızda bunun çok da farkında e, olarak davranmıyor olabiliyoruz aslında. Evet. E, önce bir hani dünyada su... E, Nereye doğru gidiyor yani su tüketiminde neredeyiz ve e, mevcut şekilde devam edersek kendimizi nerede bulmamız mümkün e, bundan başlarsak? Tabii ki e, aslında dünya ölçeğinde konuştuğumuz zaman durum Türkiye ölçeğinden çok çok da farklı değil. E, yani kullanılabilir temiz su kaynakları gün geçtikçe azalmakta yani azalmakla kastettiğim şey de esasında insanların bu temiz sulara temiz su kaynaklarına ulaşma e, yolları gittikçe zorlaş, zorlaşıyor. Bunun tabi türlü türlü sebepleri var ama en başında tabi ki tüketim suyun çok fazla aşırı miktarda tüketilmesi ve özellikle de yani yenilenme ihtimali olmayan çok derin su kaynaklarının yani 100 metreden 200-300 metreden daha derinde bulunan ve yağmurlarla birlikte yenilenmesi söz konusu olmayan su kaynaklarının hem tarım hem endüstri hem de kullanım amaçlı çok büyük bir şekilde yer altından yeryüzüne pompalanması. Bunlar çok uzun vadede oluşan su kaynaklarından bahsediyoruz. Çünkü bize de bu program süresince gelen sorular yağmurlar yağdı herhalde tekrar e, su problemimiz bitmiştir diye. Evet. Ama evet. çok iyi bir noktaya değindiniz. Yenilenemeyen su kaynaklarının da kullanımından bahsediyoruz aslında biz. Tabii ki. Yani Datça'dan da ben ufak bir örnek vererek gidebilirim aslında. E, aşağı yukarı 50-60 metreye kadar indiğiniz zaman bu su kaynakları... Ee, belki on, belki 15 belki 20 yıl içinde tamamen yenileniyor bu sizin de bahsettiğiniz yağmur döngüsü ile birlikte ee, fakat daha derine indikçe e, bu kadar derinde oluşmuş olan su kaynakları binlerce hatta yüz binlerce ve belki milyonlarca yıl içinde yağan yağmurların e, toprak altında hapsolmasıyla oluşuyor. Ee, ve bunların tekrar yenilenmesi belki binlerce yıl alıyor. Yani şimdi yenilenemez diyoruz ama yani binlerce yıl diye düşündüğünüz zaman esasında insan ölçeğini düşünürseniz evet gerçekten yenilenemez su kaynakları. Çünkü biz o su kaynaklarının yenilendiğini tekrar görme ihtimalimiz çok çok az. Ee, dolayısıyla bunların çok büyük bir hızda tüketiliyor olması da e, ilerisi için insanlığın geleceği için oldukça büyük riskler taşıyor. Hı hı. E, bu azalmadan bahsedersek aslında öyle bir yorum da gelmişti Sonuçta dünyadaki toplam su miktarı azalmıyor diye yorumlar yapıyor Ama dediğiniz gibi burada vurgu kullanılabilir temiz evet. su üzerinde Yani bizim kirletmediğimiz hı hı. ya da tuzlu sulara karışarak kullanılabilirliğini kaybetmediğimiz sulardan bahsediyoruz hı hı. E, Nedir ana faktörler burada bu e, azalmadaki? Yani bu azalmadaki ana faktörleri esasında birkaç farklı başlık altında toplayabiliriz Fakat e, şimdi yine yakın zamanlı bir örnekten gitmek gerekirse Zaten bu yazın en büyük gündemlerinden birisi de bu. Yani özellikle büyük şehirleri besleyen barajların yeterince dolu olmamasından bahsediliyor. Ve e, bu yaz özellikle geçtiğimiz belki 5-10 yıla kıyasla çok daha yağmurlu, ılık ve yağışlı bir yaz geçti. Buna rağmen neden bu barajlar dolmuyor diye söylüyoruz. E, tabii esasında barajların dolmasını sağlayan şey doğrudan yağan yağmur değil. Çünkü doğrudan yağan yağmur özellikle büyük şehirleri göz önüne aldığımızda doğrudan betonlaşma nedeniyle ee, ...bizim kullanamayacağımız şekilde denizlere karışıyor. Siz de şimdi söylediniz zaten. Bunun dışında arazi üzerindeki erozyon nedeniyle toprağın suyu tutma kapasitesi gittikçe azalıyor. Bunun tabii nedenleri arasında ormanların yok olması ve yanlış tarım politikaları da var. Ee, bu nedenle de insanların doğrudan kullanabileceği veya ulaşabileceği su kaynaklarını gittikçe azaldığını görüyoruz zaman içinde. Ee, tabii bu şekilde düşündüğümüz zaman yapılabilecek çok fazla şey var esasında. Dediğim gibi özellikle yanlış arazi, yanlış tarım politikaları ve yanlış şehirleşme, betonlaşma politikaları bunda çok etkili. Suyun derken de esasında ben yağmuru kastediyorum. Çünkü bizim için birinci su kaynağı yani insanoğlunun kullanımına açık olan birinci su kaynağı esasında yağmurlar. Hı hı. Biz hep bunu ilkokul veya ortaokul, ilköğretim okullarında hep göller ve dereler ve nehirler olarak okuruz esasında ama bu esasında böyle değil, gerçekte böyle değil. Kar da dahil aslında değil mi? Toplam yağışlar mı demek lazım Tabii acaba? Tabii ki toplam yağış demek daha doğru. Hı. Yağmur birazcık daha kısıtlı bir ifade oluyor esasında. Ve yani permakültürde de olsun, diğer ekolojik veya sürdürülebilir ya da doğal yaklaşımlarda da olsun... Bütün enerji kaynaklarının ki buna şu anda suyu da dahil edebiliriz, olduğu yere yani düştüğü yere ya da ortaya çıktığı yerde kullanılması çok büyük önem taşıyor. Yani İstanbul gibi bir şehir örnek verirsek yüzlerce kilometre öteden içme suyu ya da kullanma suyu getirmek yerine doğrudan şehrin üzerine düşen suyu yani yağmuru kullanılacağı noktada yani yine şehirde depolamak ve bunu kullanıma açmak çok önemli. Bu yolda adımlar atmak çok önemli. Evet baktığınızda Melen'den İstrancalara kadar çok geniş bir evet. araziden şu an su çekmekte şehir evet. ve hani dediğiniz gibi bu betona değme konusunu geçtiğimiz iki haftada iki kere yaşadığımız o şiddetli yağışlarda gördük evet. bütün caddeler neredeyse birer ırmağa dönmüş vaziyetteydi evet. ama bu maalesef kullanılabilir bu su olarak bize geri dönmüyor doğrudan denize karışıyor. Evet. Ee, benim de yazınızı okuma şansım oldu. Burada e, mevcut şekilde devam edersek 10 yıl sonra e, dünyanın e, dünyadaki su kaynaklarından yüzde %56 daha fazlasına e, ihtiyacımız olacak deniyor. Bu çok önemli bir veri gibi e, geldi bana. E, tabii hep bahsedilen bir e, nüfus artışı e, baskısı olduğu da söyleniyor ama e, bunun gerçekten hepsi nüfus artışından mı geliyor? Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor bu 10 yılda e, şimdikinin yarısı kadar daha fazla e, su kaynağı olma e, ihtiyacını? Yani nüfus artışı tabii ki şu anda dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok sorunun temel kaynağı olarak yer alıyor bence. Benim kişisel görüşüm birazcık bu. Ama tabii ki sadece sorun da bu değil. Yani bir takım tabii çok net rakamlar var. Yani işte dünya yüzeyindeki bütün suların sadece %3'ü tatlı su ve bu sadece %3'ün de ancak %0.003'ü insanların kullanabileceği nehirler, göller, ırmaklar ve yeraltı suları olarak görülüyor. Yani esas çok az bir rakam gibi görünüyor fakat dünyanın nüfusunu göz önünde bulundurduğunuz zaman buna rağmen yani kişi başı milyonlarca ton su var esasında her bir insanoğlunun kullanabileceği milyonlarca su var milyonlarca ton su var Tabii bu doğru paylaşım ya da yanlış paylaşım ya da hani etik olmayan paylaşım nedeniyle de insanların suya temiz suya ulaşabilmesini engelliyor yani kısaca demek istediğim şu esasında dünyada yeterince su var yani herkesin Sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmesi için gereken hmm. e, yeterince su var. Ama Fakat adil tabii, bir paylaşımdan bahsetmek mümkün. Evet, öyle. adil paylaşımdan bahsetmek gerekiyor. Burada tabii adil paylaşım derken sadece su değil. E, biliyoruz ki yani günümüz tüketim toplumunda da adil olmayan bir paylaşım var. Çünkü i̇şte dünya ülkeleriyle Batı ülkeleri ya da gelişmiş ülkeler artık farkı göz önünde bulundurduğumuz zaman e, ve burada e, önemli bir nokta da esasında. E, suyun sadece musluklardan akan su veya işte derelerden, selallelerden akan su e, olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Yani su kullanımını kastederken sadece işte çamaşır, bulaşık, duş, tuvalet gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Doğru, ben ee, de oraya aslında bağlamak istiyorum. Şimdi evet. bu aslında bu adil paylaşım makasının giderek açılmasını sağlayan sebeplerden biri de kişisel tüketimin artıyor olması. Evet. Ee, ve bunda gömülü olan belki de e, suyu bizim çok net bir şekilde göremiyor olduğumuz. Dediğimiz evet. gibi e, su tüketimi ya da tasarruf dendiğinde e, yani küçümsenmeyecek önlemler bunlar tabii ama... ...hemen akla muslukları kapamak ya da e, işte evet. bulaşık çamaşır makinelerini daha e, verimli kullanmak vesaire gibi şeyler geliyor. Evet. E, ama esasında e, esas artış buralardan mı geliyor ya da e, yani nereden kaynaklandığını görebiliyor muyuz? Hı hı. Tabii en başında esasında temelde yatan sorunlardan bir tanesi şu... Yani söylediğimiz gibi musluğu açıyoruz ve su bir yerden geliyor ve musluğu kapatıyoruz duruyor ve açmış olduğumuz musluktan akan su da giderden gidiyor ve gözümüze görmediğimiz bir yerde kayboluyor yani esasında doğrusal bir şekilde ilerliyormuş gibi görüyoruz bir suyu yani bir yerden geliyor ve bir yere gidiyor. Fakat esasında su tabii ki böyle değil. En başında konuştuğumuz gibi yağmurlar var. Yağmurlar bir döngü içinde sürekli oluşuyor, yağıyor, denize karışıyor, tekrar oluşuyor, tekrar yağıyor. Yani bir döngüsel bir süreç var esasında. Su döngüsü dediğimiz bir şey var. Fakat biz günlük yaşamımızda özellikle işte bu modern toplum ve şehirleşme yaşamı içinde buna pek fazla şahit olamıyoruz. Yani su bir yerden geliyor ve bir yere gidiyor. Ve açıkçası nereden geldiği ve nereye gittiği hakkında çok fazla bilgimiz de yok. Hani kontrolümüz de yok. Ve bu konuda ne yapabileceğimizi çok fazla bilmiyoruz. Öncelikle bir buna değinmek istedim. Çünkü bunun farkında olmak esasında bir şeyleri değiştirmenin en başında yatan temel noktalardan bir tanesi. Hı hı. Öbürü de sizin geldiğiniz nokta gömülü su diye bir kavramdan bahsedebiliriz. Esasında bu gömülü enerji dediğimiz kavramdan türetilmiş başka bir kavram. Şimdi gömülü enerjinin tabii çok detayına girmeye gerek yok. Fakat kısaca bir özetlemek gerekirse durum şu. Yani tüketim zinciri içinde üretilen herhangi bir ürünün, yani bu herhangi bir ürün olabilir üretiminden sizin evinize gelene kadar geçen süre içinde harcadığı toplam enerji miktarı. Yani buna üretiminde kullanılan enerji paketlenmesinde ve marketlere ulaştırılmasında ve marketlerden sizin evinize gelmesine kadar geçen süre içinde harcadığı toplam enerji. Buna gömülü enerji deniyor. Yani bu esasında insanların gözle gördüğü bir enerji değil. Hmm. Bu üretim zinciri içerisinde bunun görünürlüğü kayboluyor. Su da aynı şekilde. Yani bir ürünün üretilmesi için, e, su kullanılıyor ve biz bir ürünün üretilmesi için ne kadar su kullanıldığını e, esasında bilmiyoruz. Yani şimdi benim önümde bir takım rakamlar var. Açıkçası oldukça çarpıcı rakamlar. Yani bir kilogram tahıl için bir ton su e, harcandığını biliyoruz. Yani Birleşmiş Milletler raporlarında. Hı hı. E, ya da bir kilogram pamuk üretmek için on ton su harcamak gerekiyor. Yani şimdi bunlar tabii çok büyük rakamlar. Ee, tahmin gibi... etmesi zor yani elinizde e, pamuklu bir tişörtü tutarken e, evet. içinde bu kadar su gömülü olduğunu tahmin etmeniz evet. e, bahsettiğiniz yani bir perde oluyor aslında e, sizin elinize gelen e, geldiği ana kadar geçen süreçlerden evet. e, arada bir perde oluyor ve bunları görmek çok kolay olmuyor e, dediğiniz gibi ve aslında her üründe ...böyle içlerleştirilmiş aslında bir su tüketimi beraberinde geliyor. Evet, evet tabii ki ve benim bu verdiğim rakamlar esasında sadece bu bahsettiğim ürünleri... ...mesela pamuğun üretimi için kullanılan su miktarı... ...bir de bu üretimden sonra biraz önce bahsettiğim gibi... ...bu pamuğun işte tişörte veya gömleklere, pantolonlara dönüştürülmesi esnasında harcanan su var. Bunun paketlenmesi ve ulaştırılması için kullanılan da kullanılan su var. Bunlar sizin de söylediğiniz gibi böyle sanki bir tüketim perdesi arkasında gözlerden kesilmiş bir e, önemli bir tüketim miktarı Dolayısıyla tüketim aslında yani doğrudan su tüketimi değil e, Toptan aslında tükettiğimiz her şey Yani e, aslında gıdayla ilgili de çok çarpıcı veriler var e, Ahmet Atalık'la da konuşmuştuk bu konuyu e, hı hı. Aslında gömülü suyun e, gün içinde tükettiğimizin çok önemli bir kısmı aslında e, gıdalarımızdan da kaynaklanıyor evet. E, evet. Görmediğimiz bununla bununla ilgili verileri de paylaşmıştık hı hı. şimdi bir de şu konuya değinmek istiyorum dediğim gibi tüketimimizin su problemleri konusundaki katkısını anladıktan sonra bir de suyu acaba nasıl toplamamız mümkün olur? Yani bir kentte yaşıyor olabiliriz, kırda yaşıyor olabiliriz. Yani tüketimi azaltmak da doğru bir yöntem. Ama bunun dışında sizin pratiklerinizde ya da uygulanabilir olarak gördüğünüz suyla ilgili ne gibi yöntemler olabilir? Tabii yani esasına bakarsanız tüketimi azaltmak buradaki en önemli nokta. Yani yapılan araştırmalar gösteriyor ki enerji konusunda özellikle enerji kaynakları arttığı zaman yani insanların kullanımına açık olan enerji kaynağı arttığı zaman tüketim azalmıyor. Tam tersine buna paralel olarak tüketim artıyor. Çünkü insanlar bakıyorlar ki oh tamam daha fazla enerjimiz var o zaman kullanabiliriz. Yani Bir bunu bonluk al, algısı takıyoruz. oluyor orada. Doğru. Evet, su için de aynı şey geçerli tabii ki. Dolayısıyla su yani insanların kullanımına açık su miktarı arttığı zaman su kullanımı azalmayacak. Tam tersine su kullanımı da artacak buna paralel olarak. Dolayısıyla yani demek istediğim şeyin en önemlisi konuların en önemlisi suyun tasarruf edilmesi. Tabii ki bunun dışında kullanılabilir su miktarı azalıyor diyoruz. Dolayısıyla kendimiz için yani ailemiz için veya işte şehir şehir yani yaşadığımız şehirler için hatta bunu büyütürsek dünya için biraz önce de bahsettiğim şekilde yağan yağmurun olduğu yerde kullanılacak şekilde hasat edilmesi çok önemli. Bunu ev ölçeğinde ve arazi ölçeğinde diye ikiye ayırabiliriz. Yani ev ölçeğinde tabii şehirler için daha çok geçerli. Hı hı. Arazi ölçeği de daha çok kırsal kesim için önemli. Aslında her yerde uygulanabileceğini söyleyerek var. Çünkü genelde böyle e, özellikle şehirden e, dinleyenler için ilk tepki yani şehirde ne yapılabilir e, şeklinde oluyor. Ama aslında her yerde bunu e, yağmur her yere düştüğüne göre her yerde yapmak mümkün herhalde. Tabii ki evet yani esasında oldukça da basit e, tekniklerle ve oldukça maliyeti düşük yöntemlerle ee, yıllık su ihtiyacımızın yani hatırı sayılır bir miktarını evimizin çatısına düşen yağmurdan elde etmemiz mümkün. Ee, ev ölçeğinde diye düşünürsek çok basit e, sistemlerle yani çatının, çatının üzerine düşen yağmuru toplayacak bir yağmur oluğu ve bir oluğun yönlendirildiği bir konteyner, e, bir varil ya da bir su tankı bu tabii ki sizin yaşadığınız apartman ya da evin e, koşullarına, koşullarına göre de değişiyor. Yani eğer büyük bahçeli bir evde yaşıyorsanız oraya belki 5 tonluk bir su tankı da koyabilirsiniz. Ama daha küçük bir yerde bir balkonda yaşıyorsanız e, yağmur oluğunu balkonunuzdaki bir varile yönlendirip belki 50 litrelik, 100 litrelik ya da durumunuza göre belki biraz daha büyük bir kapasiteye sahip olan e, variller için de bu suyu toplayabilirsiniz ve Ondan sonra bu suyu herhangi bir amaçla, temizlik amaçlı, kullanım amacıyla ya da bahçenizi sulamak amacıyla tekrar kullanmanız oldukça mümkün. Çok temiz bir su olabiliyor aslında kullanıma hazır ama mümkün olduğunda herhalde bununla filtreleme veya temizlik yöntemleri de vardır herhalde bunlara eşlik eden. Tabii ki. Yani yağmur ile ilgili esasında en önemli nokta yağmur suyunu nasıl depoladığınız. Eğer yağmur suyun doğru koşullarda depolarsanız içme suyu olarak bile kullanmanız çok mümkün Yani biz uzak doğuda Bir çiftlikte yaşadığımız 6 ay boyunca Bütün binaların Çatısına düşen yağmuru çok basit Beton su tankları içinde toplayıp Sürekli bunu içtik ve Bazen çiftliğe dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz Bundan tedirgin olup bizden dışarıdan Su almamızı istediler damacanayla Bu suları getirdik ve tadının çok daha kötü olduğunu Fark edip tekrar yağmur suyu içmeye devam ettik Yağmur Çok yumuşak bir su tadı da çok güzel. Aynı zamanda çamaşır yıkamak ve bulaşık yıkamak için de oldukça faydalı. Çünkü yumuşak yani çok daha etkili kişisel temizlik yöntemlerinde kullanıldığında hı hı. ben kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum herkese fakat tabii ki doğru şekilde depolanması çok önemli yani güneş doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor ve içine kesinlikle organik madde karışmaması gerekiyor yani organik madde derken hı hı. işte çatınıza birikmiş olan çer, çöp, toprak, toz falan gibi şeylerin bu konteynere girmemesi gerekiyor ya da işte sinek, böcek ...ve çeşitli hayvanların bu konteynerin içine girmeyeceği şekilde e, Hı -hı. kapağının kapalı tutulması gerekiyor. Bu koşullar sağlandığı takdirde de söylediğim gibi bunu içme suyu olarak bile kullanmak çok mümkün. Peki bir gözde canlandırabilmek için yani e, toplanabilen bir yağmur e, suyuyla ne gibi şeyler yapmak mümkün? Yani e, çünkü ya herhalde çok az oluyordur gibi bir yaklaşım da olabilir. Çünkü bir rakam vermek mümkün mü neler yapılabileceğiyle ilgili? <gülüyor> yani tabii ki şeye göre değişiyor. Bulunduğunuz bölgenin yağış tabii. miktarına göre değişiyor. E, fakat... İstanbul gibi bir yere örnek verirsek mesela 2012 yağış ortalamasına bakıyorum şu anda İstanbul'un sadece 50 metrekare çatı alanı olan bir binada bile yıl boyu her gün en az bir kere duş alabileceğiniz veya günde neredeyse iki kere çamaşır makinesi çalıştırabileceğiniz hatta yılda 2000 kere sifon çekmenizi karşılayacak yağmur suyunun depolamanın mümkün olduğunu ben büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar çok önemli rakamlar esasında düşününce. Tabii günlük pratiklerde bayağı etkisi olabilecek rakamlardır. Evet. Ee, zamanımız da yavaş yavaş azalıyor ama bir gri su konusuna da e, girmek istiyorum. Bununla Hı -hı. ilgili de yazınızda bazı şeyler vardı. Bir kısaca gri suyu tanımlayarak ve daha sonra bu gri su konusunda şehirlerde e, neler yanlış yapılıyor, neler yapılabilir bundan Hı -hı. bir bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ee, şimdi atık su yani gri sudan önce atık suyun esasında ne olduğundan bahsetmek gerekiyor birazcık. Evet. Atık su dediğimiz zaman öncelikle endüstriyel nedenlerle e, oluşan atık su, ondan sonra tarım nedeniyle oluşan atık su, ondan sonra kişisel nedenlerle yani ev ölçeğinde e, oluşan atık suyu e, bu şekilde üçe ayırabiliriz. E, tabii endüstriyel ölçekte olan şeyleri çok fazla kontrol edemiyoruz. Bunu daha çok siyasetçilerin ve yönetmelikleri, kanunları hazırlayan insanların elinden e, geçen ee, bir takım gerçekler doğrultusunda yapılması gereken şeyler var Tarım konusu da birazcık farklı Zaten bu konuyu da geçen haftalarda işlediğinizi tahmin ediyorum hı hı. Ee, Biraz kişisel ölçekten ben değinmek isterim Bahsetmek isterim şu anda ee, Evimizde oluşturduğumuz atık suyu Biz iki şeye iki farklı başlığı ayırabiliriz Bir tanesi gri su diğeri de siyah su Şimdi siyah su sadece ve sadece Sifonlardan çekilen e, su olarak bunu söyleyebilirim. Bunun dışında kalan bütün su yani mutfak lavabolarında, banyo e, banyolarda ya da işte çamaşır makinenizde, bulaşık makinenizde kullandığınız suyun tamamını gri su olarak ayırabiliyoruz. Şimdi esasında bu su su olarak görülüyor fakat e, bence bu su kirli bu suya kirli demek mümkün değil. Çünkü e, özellikle bitkilerin gelişiminde ihtiyaç duydukları mineralleri ve besin maddelerini içeren sudur gri su. Dolayısıyla siz gri suya hiçbir e, işlem yapmadan doğrudan bahçenizde bile kullansanız bu su bitkilerinizin e, besin kaynaklarını karşılayacak, ekstra gübreleme ihtiyacını azaltacak bir su kaynağıdır. Yani içinde bir kimyasal olmaması halinde tabii. Tabii ki yani bundan zaten e, bahsetmek gerekiyor. Yani Hı -hı. kimyasal derken tabii ki siz lavabolarınızda, banyonuzda çamaşır suyunu bol bol kullanıyorsanız e, ya da tuz ruhu gibi kireç çözücü şeyleri bol bol kullanıyorsanız bu bahçenizdeki bitkilere zararlı olacaktır ama zaten... Artık bu konuda insanların bilinç düzeyi de gittikçe yükseliyor. İnsanlar mümkün olduğu kadar doğal ve doğada çözünebilen temizlik ürünleri tercih etmeye başladılar. Bunun gibi büyük permarket zincirlerinde bile bu takım ürünleri artık görmeye başladık. Söylediğim gibi yani bu şekilde kullanıldığı zaman yani çok sert kimyasal maddeler, sentetik maddeler kullanılmadığı zaman gri suyu doğrudan bahçenizde ve bitkilerinizde kullanmanız mümkün ve bunun neredeyse hiçbir maliyeti yok. Hatta ve hatta çok basit teknolojiler kullanarak yani mesela güneş enerjisiyle çalışan bir pompa pompası ve kullanıcıların kendisinin bile temizleyip yenileyebileceği bir filtre sayesinde bu gri suyu yeniden sifonlarınızı çekmek için bile kullanabilirsiniz. Evde aslında bir su döngüsü oluşturmaya evet. gayret ediyoruz mümkün olduğunca. Dediğiniz o lineerlikten çıkarıp aslında olayı evet. mümkün olduğunca dışarıdan yani o toprağa değen suyla başlayıp daha sonra döngüsel bir çevrime giren bir süreç yaratmaya çalışıyoruz. Evet yani tüm enerji kaynaklarında olduğu gibi yani sürdürülebilir dediğimiz kavramın en Temel taşı elinizdeki enerji kaynağının mümkün olduğu kadar yeniden, yeniden ve yeniden kullanabilmeye çalışmaktır. Ve aslında da kullanılabilir zaten. Yani bunu çok çeşitli örneklerle görüyoruz. Su konusunda da, atık su konusunda da bu böyle. Evet çok da değerli bir kaynaktan bahsediyoruz dediğiniz gibi. Evet. Ee, e, mümkün ya yani Çok tabii geniş e, uygulamalar var. Bunların hepsini de bir, e, bir radyo programına e, sığdırmak aslında çok da kolay e, değil. E, ama bir de e, hem, hem duyuru yapmak hem de yine bir soru yöneltmek için sizin geçtiğimiz Nisan ayında e, İstanbul Permakültür Kolektifi olarak Halka Sanat'ta e, su konulu bir e, çalışma yapmıştınız. Evet. E, bu, bunun gibi yerlerde tabii bu e, uygulamaların detaylarına e, daha Mümkün. Böyle bir çalışmanın tekrarlanması planlanıyor mu acaba? Evet özellikle bu yani kurak geçen ve barajlarla ilgili sıkıntıların sürekli gündemde olduğu ve haber yapıldığı bu yaz aylarından sonra sonbaharda veya kış aylarına girerken belki Ekim-Kasım ayları gibi İstanbul'da bu çalışmayı tekrarlamak istiyoruz. Geçen sefer aşağı yukarı 7 saat süren bir çalışma olmuştu bütün gün boyunca bir pazar günümüzü almıştı. İşte bu şimdiye kadar bahsettiğimiz yağmur suyu hasadı veya atık su, gri su veya işte bu gömülü su gibi konuların hepsinden bahsettik. Hatta fırsatımız olduğu için üstüne bir de ufak yağmur suyu depolama çalışması yaptık. 50 lisletki bir varil ile Hı -hı. Çatıya, binanın çatısına düşen yağmurun bir kısmını bile olsa nasıl depolanabileceğini insanlara göstermek adına Hı -hı. oldukça da başarılı bir çalışma oldu ve çok keyifliydi hepimiz için. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki aylarda bunu tekrarlayacağız. Biz de bunu takip edip mümkün olduğunca duyurmaya çalışırız. Teşekkürler tabii bir keşaftı. Evet, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Eminim su ile olan ilişkiyi de yeni bakışlar açmayı başarabilmişizdir bu program vesilesiyle. İnşallah evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak kapatmadan önce size birkaç da kaynak bildirmek istiyorum. Dinleyicilerin belki ilgisini çeken alt başlıklar olduysa belki bunlara ulaşmak isteyebilirler. Hı hı. Ee, i̇nternet üzerinde Türkiye Permakültür Platformu'nun bir e, web sitesi var ve burada sürekli olarak bir çeşit makaleler e, hem Türkiye'den yani Türkçe olarak yazılmış makaleler hem de e, yabancı dilden Türkçe'ye çevrilen makaleler yayınlanıyor. E, su konusuyla ilgili de burada birçok makale ve e, kaynak var. E, Permakültürplatformu.org.tr adresinden buna ulaşabilirsiniz. Hı hı. Ayrıca Sinek 8 yayının evinin bastığı bazı kitaplar var. Permakültüre giriş veya şehirdekiler için sürdürülebilir yaşam rehberi gibi kitaplar. Bunlarda da bahsettiğim gri su veya yağmur suyu hazırlık teknikleriyle ilgili çeşitli detaylar öğrenilebilir. Son olarak da benim özellikle vurgu yapmak istediğim bir kaynak var. Cengiz Bektaş, Türkiye'nin önemli mimarlarından biri. Su İnsan isimli bir kitap yazdı. Ve burada Anadolu'nun esasında kültürüne işlemiş olan su, Suya bakış açısıyla ilgili çok çeşitli güzel örnekler veriliyor. Bunda mimari örnekler de var. Yani Geçtiğimiz 10 yıl, 25 ya da 20 yıl öncesine kadar insanların kendi evlerinde, çatılarında veya sandışlarda suyun nasıl depoladığı ile ilgili bilgiler var. Özellikle bu konuda herkesin bu kitabı edinip okunmasını tavsiye ediyorum. Evet, bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Eminim ilgi çekici olacaktır. Çok teşekkürler Emre Bey teşekkürler, iyi günler. E, dediğimiz gibi dört hafta boyunca suyu konuştuk. Ancak bu kadar kısa sürede her konuya değinmek mümkün değil. E, ama açık radyoda e, her salı 16-16.30 saatleri arasında yayınlanan Su Hakkı e, programını e, eğer bu konular ilginizi çektiyse dinlemenizi tavsiye ediyoruz. E, suyun mülkiyeti, su üzerine planlanan projeler e, gibi çok geniş bir konuda suyla ilgili e, bilgiler veren bir program. Her zaman olduğu gibi pazarlarımızı hatırlatarak kapatalım. E, bugün Bakırköy'de Cumartesi Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza gelerek organik üretim yapan çiftçilerimize destek olabilirsiniz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kapatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.